Haberlerin ta içine giriyorlar, kendilerini riyazete sokuyorlar, yağlı yemiyorlar, kötü giyiniyorlar, insanların içinde kendilerine ne yapıyorlar? Horlandırıyorlar. Yani birçok şeyi şeytan ne yapmış bunlara? Süstü göstermiş. E Allah'ın rızası ancak onun razı olduğu amellerden geçer. Yani peygamberin sünnetinden geçer. Evet. Ve Allah'tan korku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 İnsanlara gidin bakın, bir avukat çocuklar da geliyor, abi herkes icralık diyor, herkes kart borcu diyor. Ama fakirlik korkusu kardeşlerim, cidden insanı ne yapıyor? Bocalatıyor, ürkek yapıyor, psikolojisinde ne yapar? Bozar. Aynı zamanda sadakaya, infakada ne yapar insanı? Mani kılar. Ve bu da toplumda hırsızlığın, anarşinin yayılmasına sebep olur.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 Ama kardeşler, burada şuna dikkat edin. Dua baplarını okursanız, fakirlikten sana sığan ne demek bu? Ne demek? Demek ki şeytan bizi ne yapacak? Buradan aldatabilecek. Kötü huylardan kötü huylardan olmasa sebebiyle de Allah Resulü ne yapıyor? Ya Rabbi, hani birçok şeyin içinde bunu da ne yapıyor? Zikrediyor. Fakirlikten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 hem insanları hem de inananları ne yapar? Aşırı bir korkuya itebilir. Veya Kur'an'dan verelim örneği. Firavun ne diyor? Siz diyor Musa'ya, "Hanun Musa'nın Harun, Musa Harun Rab'ına mı iman ediyorsunuz?" Bugün diyor sizi akşama kadar ellerinizde, ayaklarınızda ne yapacağım? Çaprazlama keseceğim." diyor. Şimdi düşünün, insanların gözü ne yapıyor? Korku bürüyor. Ama orada o sihirbazlar asla geri ne yapmıyor?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 Ne diyor? Kavmin diyor seni çıkaracak. Demek ki kavmi yani bir topluluk istemediği birini ne yapıyor? Kendi Korkutuyor, dışlıyor. Bu senin hakkı gitmene ne yapmayacak? Mani olmayacak. Allah Resulü'nü attılar mı? Evet. Attılar. Mani olabildiler mi? Evet. Döndü mü? Geri geldi daha Bir kadar. güneşi bir evime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 Top batılmış duymazsın. Ama ormanın derinliklerindesin. En ufak bir çıtırtıyı ne yaparsın? Duyarsın. Neden? Çünkü korku hakim. Kalp hassaslaşmış. Ürkek hale ne yapmış? Gelmiş. Evet. İşte en ufak ürperti ki Kur'an bunu çok güzel işliyor.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 mümini günah işlemekten ne yapar? Uzaklaştırır. Bununla onu Allah'ın gazap ve cezalandırmasından korur. İbadetleri yerine getirme iştiyakı sağlar. Allah'ın rızasını kazanacak hayırlı işleri işlemeyi onu ne yapar? İtekler. Çünkü bu insanda ruhsal bir denge sağlar. Cevvallık haline ne yapar? Getirir. Demezler senden.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 Gücü evet. nispetinde Allah'a isyandan sakınan, ondan korkan samimi kullardan eylesin. Evet. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan sakınmayı nasip etsin. Evet. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Evet. Rabbim hatimize korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua nasip etsin. Evet.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 ve korkaklık nedir? Bu şekilde devam edelim. Zannedersem dört derse ya da beşe çıkacak. Allah hepimize anlayış versin. Subhaneke. Allahümme ve bihamdike. Eşveden la ilahe illa ente. Estağfurke ve tabiriyle. Velhamdülillahi. El-Abdülillahi. Cümlemize. Allah razı olsun.